يستمعوه وهم يلعبون ذاهية <تصفيق> قلوبهم وأسروا النجوى وَنُمَاهَا إِلَّا dedi ki Rabbim yerde ve gökte her sözü bilir. O hakkıyla işiten ve bilendir. vel alîm Hayır dediler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 ve bunlardan önce helak ettiğimiz hiçbir belde iman etmemişti Şimdi bunlar mı iman edecekler B biz senden önce de kendilerine vahiy verdiğimiz kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız Bilenlerden sorunuz. <gülüyor> Biz onları yemek yemez birer ceset olarak yaratmadık. Onlar ebedi de değillerdir. <gülüyor> Sonra onlara sözü yerine getirdik. Böylece hem onları hem de dilediğimiz kimseleri kurtuluşa erdirdik. Müsrifleri de helak ettik. Yümme <gülüyor> sadakunâhumul Andolsun size, içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap indirdik. Hala akıllanmaz mısınız? <gülüyor> zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik arkasından da nice başka topluluklar vücuda getirdik <gülüyor> Azabımızı hissettiklerinde bir de bakarsın ki oralardan kaçıyorlar. ''Kaçmayın'' İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza dönün. Çünkü size sorular sorulacak. <Sessizlik>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 وَلَكُمُ <gülüyor> Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. O'nun huzurunda bulunanlar, O'na ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar. <gülüyor> ومن لا يَسْتَكْبِرُونَ عن عِبَادَتِهِ ولا يستحسرون. Onlar bıkıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler. <Sessizlik> ''Yoksa yerden bir takım tanrılar edindiler de onlar mı diriltecekler?'' ''Em <Sessizlik>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 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz. Onlarsa, sorguya çekileceklerdir. La yus'elu amma yaf'aluhum yus'elun. Yoksa, ondan başka bir takım tanrılar mı edindiler? De ki, hadi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 Arkalarındakini de bilir. Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar Allah korkusundan titrerler. Ya'lamu ma ve ma ve Onlardan her kim Tanrı o değil benim derse biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimlere böyle ceza veririz.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 hem fijencen sübülallehummi tedud gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık onlarsa gökyüzünün ayetlerinden yüz çevirirler <gülüyor> O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. وَهُوَ <gülüyor> Biz senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar? <gülüyor> Her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz ancak bize döndürüleceksiniz. <gülüyor>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 اَهَذَا الَّذ۪ي يَذْكُرُ İnsan aceleci yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin ulıqan <Sessizlik> eğer diyorlar doğru ne zaman bu tehdit وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا İnkar edenler, yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları, kendilerine yardım dahi edilmeyeceği zamanı bir bilselerdi. لو يعلموا الذين كفاروا Bilakis kendilerine o öyle ani gelir ki onları şaşırtır. Artık ne reddedebilirler onu ne de kendilerine mühlet verilir. Ben... Andolsun senden önceki peygamberlerle de alay edildi. Ama onları alaya alanları o alay konusu ettikleri şey kuşatı verdi. <gülüyor> deki Allah'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak Buna rağmen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler Uy!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 I'm, um.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 Peki ben sadece vahiyle ile sizi ikaz ediyorum fakat saar olanlar ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar Ul <gül> inna olsun onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti dokunsa hiç şüphesiz vah bize hakikaten biz zalim kimselermişiz derler. وَلَا اِنْ مَسَّتْهُمْ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 İşte bu da bizim indirdiğimiz hayırlı ve faydalı bir öğüttür. Şimdi onu inkar mı ediyorsunuz? <gülüyor> Andolsun biz İbrahim'e daha önce rüştünü vermiştik. Biz onu iyi tanırdık. <gülüyor> O babasına ve kavmine şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor demişti. dediler ki biz babalarımızı bunlara tapar kimseler bulduk <gülüyor> Doğrusu siz de babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz dedi. Dediler ki bize gerçeği mi getirdin yoksa sen oyunbazlardan bir misin?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 Sonra tekrar eski inanç ve tartışmalarına döndüler. Sen bunların konuşmadığını pekala biliyorsun, dediler. <gülüyor>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 Cümle aleme bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştırdık. Ona ceynehuwun Ona İshak'ı ve fazladan bir bağış olmak üzere Yakub'u lütfettik. Her birini salih insanlar yaptık. <gülüyor>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 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ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 ''İnnehum <Sessizlik> ''Onu rahmetimize kabul ettik. Çünkü o salihlerdendi.'' ''Ve fi rahmetina Nuscalihi. Nuhu da hatırla. Hani o dua etmiş, biz onun duyasını kabul etmiştik. Böylece kendisini ve iman eden yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Anuhan izna da min kabir. Onu ayetlerimizi inkar eden kavimden koruduk. Gerçekten onlar fena bir kavimdi. Bu yüzden topunu birden gömdük. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ بِآيَاتِنَا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 فَفَهَّمْنَا ذَا سُلَيْمَانِ وَكُلَّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرَ لَنَا مَا دُونَ جِبَالٍ يُسَبِّحُ مِنَ الطَّائِرِ Ona, savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz? وَعَلَّمْنَاهُ <gülüyor>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 Şeytanlar arasından da onun için dalgıçlık eden ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. <gülüyor> bu da an. Hani Rabbine başıma bu dert geldi. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti.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 onun duasını kabul ettik ve onu kederden kurtardık işte biz müminleri böyle kurtarırız <Sessizlik>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 إنهم ırzını iffetle korumuş olanı an. Biz ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir ibret kıldık. <gülüyor> Hakikaten bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin. İn kendi aralarında işlerinin birliğini bozdular. Halbuki hepsi bize döneceklerdir. <Sessizlik> Bu durumda her kim mü'min olarak iyi davranışlar yaparsa onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu yazmaktayız. فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ السَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيْهِ وَإِنَّ katun Helak ettiğimiz bir belde için artık yeniden mamur olmak imkansızdır. Çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir. <gülüyor>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 فإذا هي شخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem yakıtısınız siz oraya gireceksiniz innakum ve ma ta'budun min dunillahi hasubuhannama antum leha Eğer onlar birer tanrı olsalardı, oraya girmezlerdi. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. <gülüyor> Orada onlara iniminim inlemek düşer yine onlar orada hiçbir iyi haber duymazlar Lehum <gülüyor> fiha <gülüyor> Tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar innellezine sabakat lehum minel husna ulaika anha Bunlar onun uğultusunu duymazlar. Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebedi kalırlar. enfusuhum <gülüyor> En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar. İşte bu size vaat edilmiş olan gününüzdür. <gülüyor>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 يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلقنا va'danna Andolsun zikirden sonra Zebur'da da yeryüzüne iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ يَرِثُهَا الصَّالِحُونَ İşte bunda kulluk eden bir kavim için bir mesaj vardır. <Gülüyor> Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ رَحْمَةً deki Bana sadece sizin ilahınızın ancak bir tek Allah olduğu vahyedildi. Hala Müslüman olmayacak mısınız? ol inna Yüz çevirirlerse de ki Hepinize açıkladım Artık size Vaad olunan şey Yakın mı uzak mı bilmiyorum ve <gülüyor> in Şüphesiz Allah sözün açığını da bilir, gizli tuttuklarınızı da bilir. İnnehu ve ma tektumun. Bilmiyorum. Belki de o azabın ertelenmesi sizi denemek ve bir zamana kadar sizi imkanlardan faydalandırmak içindir. <gülüyor> Rabbim adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahmandır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır." dedi. "Ala bil Ve tanu ala ma tasifun hac suresi rahman ve rahim olan allah'ın adıyla ey insanlar Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet vaktinin depremi müthiş bir şeydir. Bismillah.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 İnsanlardan bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan bir takım kimseler vardır. <gülüyor> Tebi'u kulle şeytanin Onun hakkında şöyle yazılmıştır. Kim onu yoldaş edinirse bilsin ki kendisini saptıracak ve alevli ateşin azabına sürükleyecektir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 Ve nu شدكم ومنكم. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. O ölüleri diriltir. Yine O her şeye hakkıyla kadirdir. <gülüyor> اَنَّهُ يُحِيِّ الْمَوْتَى وَاَاَنَّهُ Kıyamet vakti de gelecektir. Bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَثُ من فِي الْقُبُورِ İnsanlardan bazısı, bir bilgisi, bir rehberi ve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 Oh, İşte bu, önceden yapıp ettikleri yüzündendir. Elbette Allah, kullarına haksızlık edici değildir. <gülüyor>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 بُدُ اللَّه عَلَى حَوْفٍ فَإِنَّ صَابِهُ خَيْرٌ طَمَأَنَّهُ فَإِنَّ صَابِهُ هو فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسرات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 zararı faydasından daha yakın olan bir varlığa yalvarır o yalvardığı ne kötü bir yardımcı ne kötü bir dosttur yedullamundurhu akrabu lebi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 فَيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ يَقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ هَل يذهب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 ve alacaraları ve alacaraları ve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 Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Alam taraan Allah, yasjudu lehü men fil semaat ve men fil arzdı ve و الشمس ومن يُهِنِ الله فَمَا لَهُ من مكرم. إن الله يفعل مَا يَشَاءُ Şu iki grup... Rableri hakkında çekişen iki hasımdır. İmdi inkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir. <gülüyor> فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من النار صب من فوق رؤوسهم الحبيب. بلنا karınlarının içindeki ve derileri eritilecektir. Bir de onlar için demir kamçılar vardır. ızdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri döndürülürler ve tadın bu yakıcı azabı denilir. Uy!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 fiha min min ve libasuhum fiha ''Ve onlar sözün en güzeline yöneltilmişler.''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 şandu. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve o eski evi tavaf etsinler.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 وأحلت لكم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 hu <gülüyor> bu durum öyledir Her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse Şüphesiz bu kalplerin takvasındaındandır <gülüyor> Onlarda sizin için belli bir süreye kadar bir takım yararlar vardır. Sonra bunların varacakları yer eski eve kadardır. Lekum Biz her ümmete, hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi ilahınız bir tek ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele. وَنِعْمَ لِأُمَّتِي جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَا <gülüyor> Onlar öyle kimseler ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Başlarına gelene sabrederler. Namaz kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden harcarlar. izâ <Sessizlik> Biz büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın işaretlerinden kıldık. Onlar da sizin için hayır vardır. Şu halde onlar ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah'ın ismini anınız. Yanüstü yere düştüklerindeyse artık onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen, gizlemeyen fakirlere yedirin.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 اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها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 قرَّذَا لَكُمْ Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hain ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder. İzlediğiniz <gülüyor> Kendileriyle savaşılanlara zulme uğramış olmaları sebebiyle savaş konusunda izin verildi. Şüphe yok ki Allah onlara yardıma mutlak surette kadirdir. <gülüyor>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 Allah, kendisine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, galiptir. اَلَّذ۪ينَ <gülüyor> اُخْرِجُوا صاموا وبيعون وصلوات مسدد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولا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 الذين إن مكنوا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 وَإِيَّاكِ يَكذِبُكَ فَقَدْ كَذَبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ واصحاب مدين وكذب موسى فامنيت للكافرين ثم ما فكيف كان انكير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 Oh, <laughs> oh,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 وَإِنَّ يَوْمَنْ رَبِّكَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ Nice ülkeler var ki zulmedip dururlarken onlara mühlet verdim. Sonunda onları yakaladım. Dönüş Yalnız banadır. Ve min kariyetin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 Ayetlerimiz hakkında onları tesirsiz kılmak için birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince işte bunlar cehennemliklerdir. <Gülüyor>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 Şeyi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 لِيَجْعَلَ مَنْ يُلْقِ الشِّطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَانِتِينَ لَهُمْ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 قلوبهم <تصفيق> وإن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 O gün mülk Allah'ındır. İnsanlar arasında hüküm verir. İman edip iyi davranışlarda bulunanlar naim cennetlerinin içindedirler. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فيه İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar için alçaltıcı bir azap vardır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا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 Allah onları herhalde memnun kalacakları bir girilecek yere sokacaktır. Allah kesinlikle tam bir bilgi sahibidir halimdir mudkhalen va inna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 بما عقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله <تصفيق>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 Görmedin mi Allah gökten yağmur indirdi de bu sayede yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lütufkârdır, her şeyden haberdardır. Alam <gülüyor> bu <gülüyor> Göklerde ve yerde ne varsa onundur hakikaten Allah yalnız o zengindir övgüye değerdir <gülüyor>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 ikus Size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra yine diriltecek olandır. Gerçekten insan çok nankördür. <gülüyor>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 فسفه فلا ينزعنك في الأمر، وادعو إلى ربك إيمانًا.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 Bilmez misin ki Allah yerde ve gökte ne varsa bilir. Bu bir kitapta mevcuttur. Bu Allah için çok kolaydır. <gülüyor>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 Why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 ضَعْفَ الْقَالِمُ وَالْمَقُلُوبِ Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah çok kuvvetlidir, çok üstündür. مَا قَدَرُ اللّٰهِ Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Allah'u في من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير Onların önlerindekini de, arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ya'lamu ma bayna eydihim ve ma kalfahum. Ve ilen Allahi turcağul umû. Ey iman edenler, Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Ya eyünüzün, Lütfünüzün, <Gülüyor> Rabbinizin,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 Peygamberin size şahit olması, sizin de insanlara şahit olmanız için, O, gerek daha önce gelmiş kitaplarda, gerekse bunda size Müslümanlar adını verdi. Öyleyse namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. O, sizin Mevla'nızdır. Ne güzel Mevla'dır. Ne güzel yardımcıdır. <gülüyor> مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبَرَاهِيمٌ هداء على الناس أقيموا الصلاة الزكاة وع اتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم <النصير> صدق الله العظيم